Radyo tiyatrosu Mehmet Kösoğlu Yazan Federik Dart, Uygulayan Tayfun Türki Program Yönetmeni Haluk Kesil Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Ahmet Atalay Montaj Hasan Dinci Seslendirenler Bob Trajo Esen Günay Kati Trajo Ceyhan Bodoni Tarık Tibet Joe Andrix Orhan Kemal Aydın Komiser Zeki Yıldırım Stefan Devrim Parsca Jeremy İskender Bağcılar ...tur şampiyonumuz gelmiş. Gel Bob, otur. Nasıl dövüşüyorlar? Fena değil. Ama buraya beni antrenman seyrettirmek için çağırmadın herhalde. Hayır, seninle konuşmak istiyorum biraz Bob. Bana güvenirsin değil mi? Elbette. Beni sokaklardan ringe sen taşıdın Bodoni. Elimden tuttun, Avrupa şampiyonu yaptın, zengin olmamı sağladın, meşhur ettin. Seni hiçbir zaman karanlık işlere de alet etmedim bugüne kadar. Evet öyle. Hey, ne var senin bugün Bodoni? Çıkartçı dilinin altındaki baklayı artık. Kaç yaşındasın Bob? Kaç yaşında mıyım? Vay canına. Ne demek istediğin şimdi anlamaya başladım. Demek bütün mesele bu ha? Yani artık ringden ayrılmamı, kıza çekilmemin zamanı geldiğini söylemek istiyorsun bana. Bob, yaşını sormuştum. 34. Yaşında ne var Bodoni? Allah şükür sağlığım da yerinde, dişlerim de yerinde. Bir boksör için en güzel yaştasın Bob. Ama daha 2 yıl dövüşebilirim Bodoni. Unuttun mu? Ben Avrupa şampiyonuyum. Bu unvan hala bende. İstediğin herkese dövüşebilirim. Bob, boşuna kendini aldatma Senin işin bitmiş artık Bak Acı söylediğim için darılma bana. Ama hakikat bu aslan Saçma yanılıyorsun Bodoni Kendimi bu kadar formda hissettiğimi Hiç hatırlamıyorum İzin versinler bir yumruktan Notre Dame kilisesini yerle bir edebilirim Notre Dame kilisesini devirir misin Deviremez misin bilmem ama Bildiğim bir şey varsa öyleleri var ki Seni bir 80 uzatmak için can atıyorlar ...onların hakkından gelebileceğini de hiç sanmıyorum Bob. O zaman Hodri meydan. O beni devirmek isteyenleri çıkar karşıma hadi durma. Sana güvenirim ve seni severim Bodoni. Bak eğer yüzümü görmekten bıttıysanız o başka. Ama bittiğimi tükendiğimi sanıyorsanız... ...aksini her an ispat edebilirim sana. Kimseden korkum yok. Karşıma çıkmaya niyetlenen her boksöre davetiye çıkarıyorum buradan. Buyursun gelsin. Tamam tamam tamam. Bunu sonra konuşuruz. Anlaşılan Hadi. senin sinirlerin bozuk bugün Bob. Hayır konuşacağımız neyse bugün konuşalım Bodoni. Evet seni dinliyorum. İşim bitmiş derken biraz abarttım belki kusura bakma. Ama Avrupa şampiyonu olarak bittiğini söyleyebilirim Bob. Yani artık büyük dövüşlerin altından kalkamazsın sen. Hadi canım bunu da nereden çıkardın? Ben hala... Dinle oğlum. Boks dedin mi bunun ne olduğunu bana soracaksın. Belki çok kültürlü değil. Nükleer enerjiymiş plan anlamam ama... ...boksu çok iyi bilirim Bob. Eh, seni ilk tanıdığım günü bir hatırlasana. Hiç unutmadım ki Bodoni. Yıllar önce Taşa salonlarında boks yaparken keşfettim beni. O gece daha maçın ilk raundunun ilk saniyeleriydi. Rakibim benden hayli güçlü biriydi. Bir yumrukta devirip nakalt yapmıştım adamı. Sen de o gün maçtan sonra soyunma odasına gelerek bana kart vermiş ve bana şunu söylemiştin. Sen gerçek bir boksörsün evlat. Benimle çalış seni Avrupa şampiyonu yaparım demiştin. Yapmadım mı? Az önce de dediğim gibi her şeyimi sana borçluyum bodonun. O halde söylediklerime kızma ve kulak arkasına atma Bob. Sen benim eserimsin. Seni fırlatıp bir köp gibi bir köşeye atmak istemiyorum. Sadece eskiden olduğu gibi yine tavsiyelerime uymanı istiyorum senden. Peki. Konuş. Seni dinliyorum. Heh. Hakikat şu. Sen sıfırı tüketmişsin. Son iki maçında iyice anladım bunu. <gülüyor> ama Maklo'yu altıncı roundda nasıl Pirzo'ya çevirdiğimi gördün. Öyle değil mi? Evet ama solunda Ferce uğrattı adam. Ne haber? Neyse. Yeni istidatları nasıl keşfetmesini bildiysem... ...kimin sonu geldiğinde öylece anladım. Bak şimdi beni iyi değil. Eğer öğütlerimi tutmazsan... ...başına neler geleceğini sana sayayım oğlum. <gülüyor> Say bakalım. Seni ya Giovanni Petrucci... ...ya da Karl Peter'in pençesine atacaklardır. Hangisi olursa olsun... ...ikisi de senin tozunu ikinci raoutta çıkartır. Sonra? Petrucci'nin son maçını televizyonda seyrettim. O çocuk günün birinde mutlaka dünya şampiyonu olacak. Unutma bunu Bak... ...belki ileride olur tabii... Ama hemen şimdi, bugün değil. Bak baba, Biraz kabaca olacak ama sende iş kalmamış artık. Ama yine şanslı sayabilirsin kendini. Nedenmiş o? Bir kere çok parlak bir boks hayatın oldu. Dört yıl üst üste Avrupa şampiyonluğunu elinde tuttun. Bir kere yenildin o da Robinson'a sayıyla. Artık yerini başkalarına terk etmenin zamanı geldi. Anlaşıldı. Beni gözden çıkar mısın sen bunun? Peki söyle bakalım. Yeni istidadının şampiyona adayın kim? Joe Andrix. Ne? Joe mu? <gülüyor> Şu küçük Andrix mi? Evet o. <gülüyor> Sen ya delirmişsin ya da benimle alay ediyorsun. Yahu dünkü çocuk o. Profesyonel olarak ancak 18 maç yaptı o çocuk. Ama 18'inde nakavtla kazandığını unutma. Ayrıca Joe için nasıl böyle söylebiliyorsun? Şaşıyorum sana. O senin en iyi, en yakın dostun. Senin evinden çıkmayan biri. Ayrıca bu mesleğin en ince yönlerinde... ...ona yine öğreten sen olmadın mı? Şimdi nasıl olurdu onu küçümsersin Bob? Evet doğru ama... ...o daha çok genç Bodoni. Herhalde karşına bir başka rakip çıkmasını istemezsin. Orası öyle. Ee, tabii ki rakibim Joe Andrix olsun ama... Bak şimdi beni dinle Bob. Önce Joe ile Peter arasında... ...bir maç düzenleyeceğim. Göreceksin bu maçı Joe çok rahat kazanacak. Bu kadar emin olma Bodoni. Carl Peter gibi apak çeken bir boksör... 14 yıldır ringlerde görülmedi. Doğru ama çok açık veriyor dövüşte. Sen Joe Andrix'in ne kurnaz biri olduğunu bilirsin. Joe Peter'in açığını bulduğu anda onu yere delir. Neyse. Diyelim ki bizim Joe Peter'i yendi. Sonra? Sonra Joe'yu seninle dövüştüreceğiz. Peki maçın sonu ne olacak? <gülüyor> Tabii ki yenişemeyeceksiniz. Berabere kalacaksınız. <gülüyor> Yok canım. Peki sonra? Maç berabere bitince... ...rovanş maçında ortaya senin şampiyonluğunu koyacağız. Düşünebiliyor musun Bob? O gece ne para kazanacağız? Yağmur gibi yağacak paralar. Yağmur gibi. Peki sonra? Ah, yani de, maçın sonu ne olacak? Yenileceksin tabii. Hmm. Şampiyonluğunu şerefinle kaybedeceksin. Sonuçta hem çok para kazanacaksın... ...hem de kaybettiğin Avrupa şampiyonluğu yine burada. Bizim ülkemizde Fransa'da kalacak. Vay canına. Ben seni dürüst biri bilirdim Bodoni. Senin böyle pis, kirli bir işi bana teklif edeceğini hiç ummazdım. Anlamadım. Bu işin neresi kirli ki Bob? Benim resmen Joe Andrix'ten dayak yememi istiyorsun. Bunun neresi temiz ki Bodoni? Sen galiba anlayamadın Bob. Senden bir şey isteyen yok. Ben sadece Joe Andrix'ten işi sıkı tutmamasını isteyeceğim. Ne dedin ne dedin? Bak anlatayım. Joe senin arkadaşın. Ayrıca sana sonsuz bir hayranlık besliyor. Bu yüzden bizi kırmayacaktır. Ona maçın berabere bitmesini söyleyeceğiz. O da bizi kırmayacaktır tabii. Peki Joe ne yapacak da bu maçın berabere bitmesini sağlayacak? Basit. O devirici sahanı sana karşı ilk maçta kullanmayacak. İkinci rovanş ve... ...ünvan maçında ise seni zaten yenici için... ...ondan herhangi bir şey istemeyeceğiz. Yani şimdi sen... O benim yetiştirdiğim çocuğu benden üstün mü görüyorsun Bob'u? Sakin ol Bob. Teknik olarak senden üstün değil ama... ...senden daha güçlü, daha etkili. Eğer Joe'yu dövüşte serbest bırakırsak... ...sen onun karşısında 10. round'u çıkartamazsın bile. Peki ya teklifini kabul etmezsem... ...Joe ile dövüşmezsem ne olacak? O zaman Peter karşılaşmak zorunda kalacaksın Bob. Diyelim ki onun hakkından geldim. Ardından İtalyan Petrucci ile dövüşeceksin. Onu yenebilmen mümkün değil Bob. O İtalyanı devirmek için yumruk değil... ...balyoz alman gerek eline. Alamadığım bir şey var. Joe onu yener diyorsun. Peki benim onu yenemeyeceğimi... ...nereden biliyorsun Bodani? Dedim ya Bob. Boks benim işim. İyi boksörü... ...şampiyon olacak boksörü kokusundan anlarım. Allah vergisi bu bana. Evet... Joe'nun Petrucci'yi yenme şansı var ama... ...senin hiç şansın yok aslanım. Evet kararını ver Bob Trajo. Kiminle rinle çıkmak istiyorsun? Köşeye sıkıştırdım beni Bodoni. Peki. Kabul. Joe Andrix dövüşmeyi kabul ediyor. Ama bir şartla. Bu maç danışıklı dövüş olmayacak. Joe isterse maçı... ...berabere bitirmek için sağ yumruğunu... ...kullanmayabilir. Ama ben onun gözünün yaşına bakmayacağım. O maçta ölümüne dövüşeceğim Joel'e. İçersin şampiyon. Bisküsi soda vereyim mi? Hayır. Varsa soğuk bir limona tever bana Jeremy. <gülüyor> Nedir bu halin? Seni gören de maç kaybetmiş boksör zannedecek Bob. Jeremy, sen de bir zamanlar boksörlük yaptın. Derdin ancak sen anlarsın. Söylesene, benim son maçlarımda ilgili neler düşünüyorsun? Şey, doğrusunu söylemek gerekirse <gülüyor> bir parça ağırlaşmışsın sen. Ya ama hiç kilo almadım ki son zamanlarda <gülüyor> Ağırlaşmışsın derken kilo almışsın demek istemedim Bob Yani yaş meselesi tabi Sen de sonunda biraz yaşlandın Nedense bugün herkes benim yaşıma takmış Yaşımda ne var ya Ya kızma şampiyon aynı yollardan ben de geçtim Bu saçları değirmende artmadım Sen istediğin kadar inat et ama her gün sende Ben de bütün insanlar gibi biraz daha yaşlanıyoruz sonunda Belki sen de haklısın Cire Elbette günü geldiğinde boksu ben de bırakacağım ama Bunun için daha vakit var zannediyorum <gülüyor> Hiçbir boksör o vaktin geldiğini kabul etmek istemez Bob Ama sen benim yakın dostumsun Dostlar bazen acı söyler Senin yerinde olsam ağzımın tadını bozmadan bırakırdım boksu Hatta senin menajerinin yerinde olsam Sana bol paralı bir iki maç yaptırır cebini doldurup verirdim. Zaten o da öyle düşünüyor. Peki... ...sana bir şey daha soracağım Jeremy. Şu meşhur İtalyan boksörü Petrucci'yi tanır mısın? Hiç seyrettin mi onun dövüşlerini? Hı -hı, seyretmez olur muyum? Onunla bir karşılaşma yapsam ne dersin? Sakın ha! He? Ona yanaşayım bile deme şampiyon. Adam dinamit değil de nitrogliserin gibi bir şey. Her yumruğu akaf demektir. Peki... Joe, Joe, Joe Hendricks onun için ne düşünüyorsun? Joe mu? <gülüyor> Çok iyi bir boksör Bob. Bence senden sonra geleceğin şampiyonu odur. Yani benden üstün mü görüyorsunuz? Ya ya ya ya yani öyle demek istemedim. Ama senden daha atik, daha kırıcı. <gülüyor> ...şu radyonun sesini biraz kısar mısın Kat'i? Tabii ama senin neyin var Bob? Seni hiç böyle sinirli görmemiştim. Affedersin hayatım. Ee, i̇çecek bir şey verir misin bana? Ananas suyuna ne dersin? Hayır, viski ver bana. Hem de bardağı ağzına kadar doldur. A şaka yapıyorsun galiba Bob. Hayır Kat'i... ...artık bundan böyle rejimdi... ...form tutmaktı, antrenmandı falan yok. Bitti artık, hepsi bitti. Ah, Bodoni ile mi konuştun yoksa? Evet. Ne konuştuğumuzu sen de biliyorsun değil mi? Evet. Söylemişlerdi bana. Madem öyle neden bana haber vermedin Kati? E, benden öğrenmeni istememiştim. Bodoni senin üzüleceğini biliyordu. Bu yüzden benim de durumu bilip hazırlıklı olmamı istemişti. Bak dinle Bob. Ölüme nasıl çare yoksa bu işte de öyle. ...eninde sonunda bir gün boksu bırakman gerekecekti. Bodoni'ye göre bırakmanın şimdi tam zamanıymış. Hem bunda bu kadar üzülecek ne var ki... ...sadece hayatını değiştireceksin. Bak Kati, boksör olmadığın için... ...bir boksörün duygularını, düşüncelerini, acılarını bilemezsin. Benim için boks demek, hayat demektir. Eldivenlerimi bir çiviye asmakla ölmek arasında ne fark var ki? Masaj masasına yatmazsam... ...alkışlar arasında iplerin üzerinden atlayamazsam... ...ne demektir bu biliyor musun? Ya o parlörden duyulan ses? Bob Trajo Galip! İşte o zaman yaşadığımı ve güçlü olduğumu anlıyorum ben katil İyi ama senin boksu bırakman dünyanın sonu değil ki. Hem boksu sen bırakmıyorsun. Tabiat bıraktırıyor sana Bob... Düşün bundan on yıl önceki gibi misin sen Değilsin olamazsın da Çünkü tabiatın kanunu var Yaşlanıyorsun Hem sonra boksu bırakarak Ardında öyle güzel yıllar da bırakıyorsun ki Bir de böyle düşün bu olayı Anlamıyorsun beni Katya Anlamıyorsun anlayamazsın da Benim şu anda çektiğim acıyı duyabilmen için Ringe çıkıp yıllarını vermen gerekirdi Neyse Yapacak bir şey yok artık Bodoni ünvan için iki maç yaptıracak bana. Kiminle dövüşeceğini biliyor musun? Söylediler mi sana? Evet. Kim geldi? Joe andrex Onu yemeğe davet etmiştim. Joe Andrix mi? Hı. Yani son iki maçımın rakibi. sağlık Kati? Yemeklerin yine her zamanki gibi nefisti. Afiyet olsun. Eee antrenmanlar nasıl gidiyor bakalım? <gülüyor> İyi gidiyor Bob. Biliyorsun iki gün sonra şu Alman boksörü Carl Peter Lering'e çıkacağım. Genebilecek misin onu? <gülüyor> Elbette yeneceğim. Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsun Joe? Adamın son maçını seyretmedin mi? Nasıl aparküt çekiyor? Gracias'ı dördüncü round'dan akavut etmişti. <gülüyor> Boks demek sadece aparküt demek değildir Bob. Gracias'a gelince o zaten yaşlanmış... ...devrini bitirmiş bir boksördü. Demek kendine bu kadar güvenebiliyorsun öyle mi? Tabii niye güvenmeyeyim ki? Ben senin öğrencinim. Bana her zaman ne derdin? İnsan önce yumruklarına güvenmeli demez miydin? Hem merak etme Bob. Peter'i meşhur sağımla geri devireceğim. Bugün Bodoni ile görüştüm Joe. Ne görüştünüz? Avrupa şampiyonu olan unvanımı sana vermek istiyorlar. Onlara göre ben artık yaşlı sayılırmışım. Bu yüzden ünvanımı sana vermeye hazırlanıyorlar. Demek bana vermek istiyorlar ha? Evet. E, ben Avrupa şampiyonu olacakmışım. Evet. Ne diyorsun bu işe? <gülüyor> Herhalde şaka yapıyorsun bab. Hayır Joe, son derece ciddiyim. Seni önce Peter'le dövüştürecekler. Sonra da benimle. On rauntluk bir karşılaşma yapacakmışsın. Maç berabere bitecekmiş. Arkasından da rövanşı yapacakmışız. Tabii rövanş maçında ben unvanımı ortaya koyacakmışım. Ve o maçta sen beni sayıyla yenerek Avrupa şampiyonu olacakmışsın. Bana aynen böyle söylediler dostum. Nasıl? Sevindin mi bu habere? İyi ama sen henüz bitmiş bir şampiyon değilsin ki Bob. Ayrıca benim seni yenmem... Yani ben seni yenemem Bob. Hiç değilse daha birkaç yıl yenemem yani. Ama Bodoni ise tam tersini söylüyor. Ancak danışıklı dövüşürsek... ...beni nakavt etmeyeceğini ileri sürüyorlar. Herhalde Bodoni şaka yapmıştır sana. Hayır, bu işin şakası yok Joe. Şimdi aç kulaklarını... ...beni iyi dinle Joe. Sen dürüst bir insan mısın? <gülüyor> dürüst olup olmadığımı en iyi sen bilirsin Bob. Ben senin öğrencinim. Boks'ta ne öğrendiysem hep sen öğrettin bana. Benim sana herhangi bir kötülüğüm dokunamaz. Yapamam bunu. Elinden gelen kötülüğü ardına koyma evlat. Çünkü ben sana acımayacağım. Seninle tek bir şartla dövüşürüm dürüstçe. Kuran kırana. Bilirsin beni. Her zaman dürüst dövüştüm. Sonuna kadar da öyle dövüşeceğim. Tamam mı Jo? Tamam Bob. Ayrıca ne senden ne de başkasından sadaka istemiyorum. Eğer eğer Avrupa şampiyonluğunu çok istiyorsan bunu yumrunun hakkıyla almayı dene. Bodoni'nin ayak oyunlarıyla değil. Tabii Bob. ...ayrıca beni yenebileceğini de hiç sanmıyorum Joe. Neden? Çünkü boksu sana ben öğrettim. Sana öğrettiklerimi en iyi ben bilirim Joe. Tabii haklısın Bob. Seni yeneceğimi hiç sanmıyorum. Sen hele şu Alman boksörü Peter'i bir de... Yükselen. Joe iyi dövüşüyor değil mi Bob? Evet çok kurnaz ve atik. Veterina tarpiklerinden kurnazca sıyrılıyor. Talebeni iyi yetiştirmişsin Bob. Bana kalırsa Alman'ı birazdan devirecek Joe. Evet öyle görünüyor. İşte dediğim çıktı. Joe Petter'i yere devirdi. Aslan Joe! Joe'nun sağa gibi katı. Almanın yerden kalkabileceğini sanmıyorum. Joe Andres! Nakalpla Gani! Sen mümkün görmüyordun ama... ...bak Joe Petter'i devirdi işte. Evet, şimdi de sıra beni devirmeye geldi. Ne demek istiyorsun? Katir? Asla böyle demek istemedim Bob. E, biliyorsun Joe bizim sevdiğimiz, yakınımız, dostumuz. Onun galip gelmesine sevindim sadece. Biliyorsun Joe'nun benimle ünvan için... dövüşmesi bu maçı kazanmasına bağlıydı. E, kazandığına göre şimdi benim karşına çıkacak. Ama ben şu yerde yatan Alman boksörü değilim Katih. O çocuk asla beni yenemeyecek, asla... Buraya izin vermeyeceğiz. E gel, gel, hadi soyunma odasına gidip tebrik edelim Joey. Bravo Joe. Yu. Tebrikler Joe, iyi dövüştün. Bob, Kate. Seyrettiniz mi Tebrik ederim co iyi bir ders verdin o Almana Yumruklarını iyi konuşturdun Kati haklı Joe temiz iş çıkardın Sen geleceğin şampiyonusun oğlum Aslanım benim yeni şampiyonum Gel seni bir öpeyim co Şimdi sıra Avrupa şampiyonu Bob Trajö ile yapacağım maç Neden bunun zamanını şimdi tayin etmiyoruz ha Nasıl olsa bütün basın burada Sayın basın mensupları Sayın basın mensupları Sizlere bomba gibi bir haberim var Herkes beni dinlesin Şampiyon adayımız Joe Andriks'in bundan sonraki rakibi işte Avrupa şampiyonu Bob Trajo e, bol, bol. Doğru mu Bob? Joe ile ünvan maçı yapacak mısın? Joe ile dövüşeceğim doğru mu Bob? Joe ile dövüşeceğim doğru ama bu ünvan maçı olmayacak Ama rövanş gerekirse ikinci karşılaşma ünvan maçı olacak dostlarım Tarihini de şimdiden söylüyorum ...bir ay sonra... ...evet bir ay sonra... ...bu müthiş maça hepinizi bekliyoruz. Bravo, bravo. Bob... ...sana bir şey sormak istiyorum... Joe ile yapacağın maçla ilgili. Onun seni yenebileceğine inanıyor musun? Bilmiyorum Katya. O yani Joe bu gece çok iyiydi. Karşısında Peter değil ben olsaydım da bu gece yenerdi beni. Boks çok farklı bir spordur Katya. Bakarsın bir gece harika dövüşürken... ...başka bir gecede yığılıp kalırız zengin ortasında. Bak Bob... ...bir şey söylemiyorsun ama ben farkındayım. Joe ile yapacağın bu maç seni çok etkiledi. Seni ilk defa böyle görüyorum. Belki de Joe'yu çok sevdiğin içindir. Onu hem ben hem sen ikimiz de çok severiz. Dilinin altındaki baklayı çıkarsana Cathy. Neden vazgeçmiyorsun bu işten? Vazgeçmek mi? Evet... E ee, ne diyorsun? Olmaz Kati, bunu yapamam. Eğer bu karşılaşmadan kaçarsam hayatımın sonuna kadar kendimi bir zavallı olarak görürüm. Demek böyle düşünüyorsun Bob. Bu. Bundan hiç kuşkun olmasın Kati. Şimdi içim rahatladı işte, çünkü ben de senin bu dövüşten kaçmanı istemiyorum. Hem yenilsen bile ne olur ki? Bu dünyanın sonu değil ki. Önemli olan ünvanımı kaybetmek değil, önemli olan seni kaybetmek Kati. Çünkü seni çok seviyorum karıcığım. Oh, bab, bab. <gülüyor> Efendim? Bob mu? Kim arıyordu? Ah, Bodoni. Siz misiniz? Ben kati. Teşekkür ederim, iyiyim. Ee, Bob mu iyi? Antrenman yapıyor. Malum ya, maç yarın gece. Ay, ya, ya sormayın. Nedense Joe ile yapacağı bu maça çok önem veriyor. Evet, evet onu hiç böyle görmemiştim. Sabah erken kalkıyor, gece geç vakte kadar sürekli çalışıyor. Bir notunuz varsa eve gelince söyleyin. Ha öylesine aradınız yani. Peki. E, merak etmeyin, zımba gibi hazırlanıyor. Olur, aradığınızı söylerim. Babu hiç böylesine hırslı görmemiştim. Onun için endişe ediyorum. İşte büyük gün geldi Bob. Maça çıkmana birkaç saat kaldı. Kendini nasıl hissediyorsun hayatım? Çok iyi. Ama heyecanlı olduğumu da itiraf etmeliyim Kati. İnan şu koca Fransa'da hiç kimse senin yerinde olmak istemezdi Bob. Neden? Çünkü en yakın dostunla dövüşeceksin de ondan. Kolay mı bu? Hem sen hem Joe için çok zor bir dövüş olacak herhalde. <Gülüyor> Alo buyurun. Joe sen misin? Bob, Joe arıyor. Ne istiyormuş? Bob mu? Burada yanımda. Peki veriyorum. Ha, Joe seni de severim bilirsin ama... ...bu gece bir taraftar olarak... ...kocamın yanındayım. Bilmeni istedim. Tamam dur veriyorum. Al Bob. Joe. iyiyim. Sen nasılsın evlat? Evet... Birkaç saat sonra ringte olacağız Evet evet tabii, tabii tabii öyle olması lazım Sonuçta biz ikimiz dostuz Joe Peki Akşam ringde görüşürüz evlat Ne diyor Joe Duygusal bir konuşma yaptı Bu gece ringde dövüşün sonucu ne olursa olsun Yine dost kalacağımızı söyledi Aferin Joe'ya Öyle olması gerekir tabii Sen de aynı şeyi düşünmüyor musun yoksa oh, Öyle korkunç bir stres içindeyim dikkatliyim ne düşüneceğimi bilemiyorum. Şu anda aklım fikrim birkaç saat sonra çıkacağım ringde. Joya dikkat et Bob. Çok atak bir boksör. Sol gösterip sağ vuran cinstendir ha. Merak etme Stefan. Ona bütün bu oyunları öğreten benim. Beni benim oyunlarımla devremez o bir çocuğu. Bana bak dövüşürken zaman zaman açık veriyor Midesine çalışmayı unutma Merhaba Nasılsın Bob oh, Sen misin Badoni Senin bu saatte benim soyunma adamda ne işin var Ne demek istiyorsun Sen Joe'nun antrenörü değil misin Haksızlık etme Bob Benim gözümde Joe neyse sende olsun İkiniz de benim evlatlarımsınız Sizleri yetiştirip bu günlere getiren ben değil miyim ama yine de şu anda senin gönlün... ...benden yana değil Joe'dan yana. Merak etme kızmıyorum sana Bodom. Nihayet ben artık yaşlanmış bir şampiyonum. Ama Joe ilerisi için... ...büyük ümitler veriyor sana öyle değil mi? Ah, Bilirsin yalan sevmem Bob. Evet bu geceki maçta... ...ben Joe'yu tutuyorum ama... ...sonucunda berabere bitmesini gönülden istiyorum. Çünkü sen de Joe da... ...hakikaten... ...insan olarak da boksör olarak da... ...çok değerli insanlarsınız... Birinizin kaybı beni üzerken diğerinin kazanması beni sevindirecektir. Ama berabere kalmanız beni ikiniz için de sevindirecektir. Kusura bakma ama ben bu gece Ringe kimseyi sevindirmek için çıkmayacağım. Badu. Sadece kendim için çıkacağım ve senin o büyük umutlar bağladığın Joe Hendrix'i paramparça edeceğim. Hey. Kendine gel bak rahatla bir. Seni görende amatör zannedeceğim Kapa çeneni Stefan Gergin mergin değilim ben bak, Duyduklarım doğru mu Bodoni maçın berabere bitmesini istemiş Bodoni'nin canı cehennemine Ben bu yaşına kadar hep dürüst Düştüm bundan sonra da dürüst Bakma sen Bodoni denen O para avcısına Maçın berabere bitmesini istiyor ki ikinci bir maç daha yapılsın ve hasla tatsın. Ama ikinci bir maç olmayacak Stefan. Zira bu gece Joe'yu yere indireceğim. Neyse rahatla biraz. De, Hakem geldiğinde, Birazdan maç başlayacak. Rakibini sana fazla anlatacak değilim. Zira sen onu çok yakından tanıyorsun. Tamam tamam. Şimdi kafa çeneni de iplerden dışarı çık. Hadi iyi şanslar sana Bob. Hmm. Kuralları biliyorsunuz. Belden aşağı, ve başa vurmak yok, tamam mı? Tamam. Tamam. Bot. Kusura bakma babam. Canını acıtıcam. <gülüyor> ne <Çinliğe> vereceğim çocuk? <gülüyor> şimdi çatanla kap olmuş biraz dikkat et çok yumruk kaldım bu gözünün biri morarmaya başlamış yok kolay kolay yyecek bir değiliniz elimden geleni yapıyorum Joe, söylediğim gibi... ...bu maçın berabere bitmesini istiyorum seni. Yumruklarını çok fazla konuşturma. Bunu bana değil baba söyle. Adam düşmana saldırır gibi saldırma. Ben de çaresiz karşılık da zorunda kalınlar. Bob'u boş ver. Sen onu devirecek füsesin Joe. Bu yüzden yumruklarını iyi ayarla ve maçın berabere bitmesini. <gülüyor> tamam sana. tamam, Elimden gelen yapacağım. Hadi göreyim seni adamım. just trying to get through this hurt no question <inaudible> Onların haline bakın oldu olacak Birbirine salınıp dans edin be Seyirci neden protesto ediyor bizi Stefan Şike yaptığınızı anladılar da onun için Böyle dövüş olur mu be Son altı altını birbirinize doğru düz Bir tek yumruk bile atamadınız Resmen danışıklı dövüş yaptınız Ağzından çıkanıp kulağın duysun Stefan Joe'dan alamadığımızı mı senden alırım şimdi Ben hayatımda danışıklı dövüş yapmadım O zaman şikeyi yapan rakibin oldu bab İlk iki attığı yumrukların birini bile bu son raunda kadar atmadı <Gülüyor> Bak seyircinin tepkisini duyuyor musun Bob? Joe'nun sana yaptığı kıya farkında olan yalnız ben değilmişim demek ki Yoğun bu Stefan'in Joe bilerek mi? Yani beni yeneceği halde yenmedi mi? Bunu mu demek istiyorsun sen? Kusura bakma ama evet Joe, bu maçın berabere bitmesi için o öldürücü sağ yumurtlarından birini bile kullanmadı sana. Yerin dibine batsın. Yerin dibine batsın. Maçın sonucu berabere. Yoo. Tamam tamam boş ver. Hadi gel soyunma odasına gidelim babo. Maçı nasıl buldun Kati? Şey ikiniz de aslanlar gibi dövüştünüz. Peki ya sen Bodoni? Memnun musun bu geceki maçtan? Bu maçın berabere bitmesini ta başından beri istiyorum. Sana da söylemiştim. bu. Evet ama seyirciyi duydun. Şike şike diye bağırdılar. Öyle son roundda. John'un ne yaptığını herhalde hepiniz gördünüz. Vurduğu öldürücü yumrukla yere düşerken... ...kucakladı beni. Evet... Nakalt olmamam için resmen gong çalıncaya kadar da oyaladı. Kızma Bob. Joe'nun senden kuvvetli olduğunu söylemiştim. Bunu ben de tahmin ediyordum. Ve çocuk bu gece bunu ispat etti. Ama sadaka kabul etmeyeceğimi... ...dürüst bir dövüş istediğimi... ...daha önce söylemiştim sana Bodoni. <Sessizlik> Bak Bob. Sen büyük bir şampiyondun. Joe gibi sen de benim evladım sayılırsın. Box denen bu dövüş sanatına ben ömrümü harcadım. İstedim ki senin gibi büyük bir şampiyon... ...ringlerden nakat olmadan çekilsin. Hı hı. Eğer Joe... ...son roundda seni kucaklamasaydı... ...yere düşüp knockout olacaktı. Bu iş giderek tatsızlaşmaya başlıyor Badani. Elimden bir kaza çıkmadan şu... ...rovanş maçını bir an önce yapalım da her şey bitsin. Ne olacaksa olsun... öyle yazıyor. Hepsi öyle yazıyor gazetelerinde. Küçük Joe şampiyonu dövdü. Şampiyon haşat oldu. Yeni şampiyon gümbür gümbür geliyor. Hele şu muhabirin yazdığına bak hadi. Son roundda Joe Andrix şampiyonu öyle bir sağ vurdu ki salondaki herkes Bob Trajo'nun yere düşmesini bekliyordu. Ama birden herkesi şaşırtan bir şey oldu. Joe ...o küçük yapılı dev boksör rakibini birden kucakladı. Sanki dövüyormuş gibi yaparak sarıldı ona... ...ve ta gong çalıncaya kadar şampiyonu ayakta tuttu. Yani nakavt olmasını önledi. Görüyorsun işte. Rezil oldum. Bütün spor dünyasına rezil oldum Kat'i. Rezil oldum. Sakin ol, sakin ol Bob. Basını biliyorsun. Her şeyi abartırlar. Ben, ben bunu hak etmemiştim Kat'i. ...benim gibi Avrupa şampiyonu bir boksör... ...böyle rezil olmamalı. Kuruntu yapıyorsun Bob. Sen rezil falan olmadın. Çıktın, dövüştün ve berabere kaldın. Basının yazdıklarına bakma sen. Basının ne yazdığını geç. Doğru değil mi ama? Joe beni tutmasaydı... ...ben nakalt olmayacak mıydım? <gülüyor> Bu işi çok büyütüyorsun Bob. Unuttuğum bir şey var. Joe'yu sen yetiştirdin. Onu evimize aldık, dostumuz yaptık. Bu yüzden çocuğun hissi davranması normal değil mi? Sevdiği birinin nakavt olmasını önlemesinin nedeni bence bu. Onu bunu bilmem ama... ...revanç maçında elimden geleni yapacağım ve onu öldüresiye döveceğim Kati. Bodoni'ye de, de, herkese de en büyük kimmiş göstereceğim. <gülüyor> rövanş rövanş ne zamanmış söylediler mi hı hı. on beş gün sonra kati kati neredesin ...geçecek bir şey de kalmamış evde. Arturo! Arturo! Buyurun Bay Tırajo. Karım nerede Arturo? E, sabahleyin Paris'e gitti, akşama dönerim dedi. Siz uyuyordunuz. Arturo, sen de eski bir boksörsün. Söyle bakalım, boksu bırakmak... ...hem de zirvedeyken... ...ünvanını kaybetmek nasıl bir duygu sizce? Hı <gülüyor> hı... Onuncu kattan aşağıya düşmek gibi bir şey bu Bay Trajo. Eh, onuncu kattayken insanlar hep etrafınızda oluyor. Güzel kızlar, kadınlar, yazarlar, çizerler. Hayranlarınız hep çevrenizde. ...sizden imza isteyenler... ...çocuklarına sizin isminizi koyanlar... ...bütün bunlar ne harika bir şey değil mi Arturo? <gülüyor> Evler, arabalar, paralar... ...hep onuncu kattayken sizinle birlikte oluyor. Ama ya aşağıya düştüğün zaman? Hmm, i̇şte o zaman hakikatı görüyorsunuz. Etrafınızda bir kişi bile kalmıyor. Bir zamanlar size olan hayranlıklarından... ...çocuklarına sizin adınızı verenler... Düştükten sonra size neredeyse acıyarak bakıyorlar. Dediğim gibi bu işlem onuncu kattan aşağıya düşmeye benziyor efendim. Onuncu kattan düşmek gibi bir şey ha? Ya. Yani aşağı düşen insan ölmüyor ama yarım yamalak yaşıyor öyle değil mi? Evet efendim. Tıpkı benim gibi. Şu anda size uşaklık yaptığım gibi. Danlıyorum Arturo. Tamam gidebilirsin Arturo. ...bahçeyle ilgilen biraz... ...güllerin budanması gerekiyor galiba... ...evet efendim... ...şimdi budarım efendim... Hmm. ...güzel tarif etti Arturo... ...doğru... ...bu iş 10. kattan aşağı düşmeye benziyor... ...ama ben düşmeyeceğim... ...hiç kimse beni 10. kattan aşağı düşüremeyecek... ...hiç kimse... ...ben Avrupa şampiyonuyum... ...ve bu unvanımı da kimseye vermeyeceğim... Hele Joe Andres gibi kendi yetiştirdiğim bir boksöre hiç vermeyeceğim. Onuncu kata düşmeyeceğim oradan. Düşmeyeceğim. Bunun için gerekirse... Arturo. Buyurun Bay Trajo. Ben biraz dolaşmaya çıkıyorum. Hanım gelince söylersin. Peki efendim. Affedersiniz ama o komik elbiseleri neden giydiniz üzerimize? Komik mi? Nesi komik ki giysilerin? <gülüyor> komik dediğim için affedin ama tam turistlere benzemişsiniz. Hele başınızdaki kasket de pek hoş. Tanınmış bir şampiyon olmak kolay değil Arturo. Rahatça yürüyemiyorsun. Herkes imza istiyor senden. ...Mahsus böyle giyindim ki insanlar beni tanımasınlar diye. Haklısınız efendim. Şöhretin bedeli de başka oluyor tabii. Saat dörde geliyor. İşte şu taş pisalın Joe Andriks'in antrenman ettiği yer. Arabası da kapının önünde zaten. Birazdan antrenmanla bitirip çıkar. Mecburen bu yoldan geçecek. Tek istikameti bu çünkü. İyi ki böyle turistler gibi giyinmişim. Hiç kimse tanımadı beni. Gelmesi gerekir. Antrenman biteri beş dakika oldu. İşte kırmızı arabası. Hey Joe! Joe Bob ne işin var burada Sorma Joe arabam bozuldu sana rastladığım iyi oldu Alır mısın beni Ne demek Bob tabi gel hadi Nereye gideceksin Evet e, Sen de gelsene Kati seni sorup duruyordu ne zamandır gelmiyor diyordu Çok isterdim ama e, Gel o zaman e, Tabi başka bir işin yoksa Maç dergisinden bir yazarla önemli bir randevum vardı. Benim için dergisinde bir sayfa ayırmış da röportaj yapacaktı. Saat kaçta randevum? Akşam sekizde. Oo, daha çok var yemekten sonra çıkar gidersin. Ama tabii eğer bizimle yemek yemek istemiyorsan. Yok aşkım. yok istemiyorsan ne demek bok. Sen ve Kati benim ailem gibisiniz. Seve seve gelirim. <Gülüyor> Niye güldün Joe? Şu üzerindeki kıyafet çok komik geldi bana da Doğru hakikaten komik ama bunu kimseler beni tanımasın diye giydim Tanınmamak için mi? Ya ama neden? Bir kere rahat dolaşamıyorsun herkes sana bakıyor ya da yanına yaklaşıp imza falan istiyor Beni yenip Avrupa şampiyonu olursan sen de herkes tarafından tanınacaksın ve sokaklarda rahat dolaşamayacaksın artık o zaman ne demek istediğimi anlarsın Jo. Maçımız haftaya değil mi Bob? Evet Şey şurada sağda durabilir misin biraz? Ne, ne oldu neden? S sıkıştım da. <gülüyor> Peki Jo. Ne var Bob? Dışarı gelsene biraz şu çalıların orada bir şey gördüm Dur geliyorum Hayrola ne gördün orada Bob? Buraya geldi bak oradan göremezsin. Tamam geliyor. Hani nerede ne gördün? Bak şu ileride sanki biri yatıyor ölmüş gibi. Hani nerede? Ben bir şey göremiyorum ki. Al bakalım. Al. Yapma. Al. Al. Bu ne? Bunu Ah. İşte. Öldü. Joe Andrić öldü. Geleceğin şampiyonu öldü. Evet. Bu iş oldu. Şimdi sakinleş Bob. Bence şu elindeki İngiliz anahtarını cebine sok tamam mı? Şimdi de... ...Cilo'nun cesedini arabanın önüne taşı. Polisler trafik kazasına kurma gittiğini salsınlar. Bugün telini kopartayım ki... ...biz babamın arıza yaptığını zannetsin. Evet. Bu işte tamam. Şimdi bütün yapacağım evine geri dön. Çok merak ettim seni. Hiç. Gezip dolaştım öyle. Tarihi maça bir hafta kaldı ya. <gülüyor> Antrenmanlar nasıl gidiyor peki? E, fena değil. Televizyona açsana. Ne var televizyonda? Şey canım haberleri seyredelim. E, bakalım benden bahsediyorlar mı? Malum Joy'la yapacağımız maça az kaldı ya. Bakalım spor yazarları ne diyor? Açmasını açayım ama sen yazarların dediğine bakma. Biliyorum bu maç ikiniz için de dünyanın en zor maçı olacak Bob. Çünkü siz birbirini seven iki boksörsünüz. Ama boks bu işte. Kaçamazsınız bundan. Orası öyle tabii. Şampiyonluğu ömür boyu saklayamam ki. Aman yetti artık ne olacaksa olsun canım. Akşam haberlerini veriyoruz. Şu anda spor dünyası için çok üzücü bir haber almış bulunuyoruz. Ne? Sus bir dakika Katy. Ünlü şampiyon Bob Trajo ile rövanş ve unvan maçına hazırlanan genç boksör Joe Andrix... ...bugün trap yakınlarında geçirdiği bir trafik kazası sonunda hayatını kaybetmiştir. <gülüyor> aman Allah'ım. Aman Allah'ım Bob. Joe. Joe ölmüş. Vay canına. Kulaklarıma inanamıyorum Kati. Joe ölmüş ha. Bob. Bob. Neden yaptın bunu? Ne? Ne söylüyorsun sen Kati? Affedersin, affedersin Bob affedersin. Bir an... Bir an bunun senin yaptığını düşündüm de. Benim yaptığımı mı? Ama... <gülüyor> Aman Allah'ım. Kusura bakma içimden öyle verdi Zaten bugün hep kötü bir haber alacakmışım gibiydi. Ama zavallı... zavallı çok. Duymadın mı Katih? Jo cinayete kurban gitmemiş. Trafik kazasında ölmüş. Yazık olmuş. Kim bilir arabayı ne kadar <gülüyor> ne hızlı sürüyordu. Ailemizden biri gibiydi o Bob. İnan oğlumu, kardeşimi kaybetmiş kadar üzüldüm. Ben de öyle Katy. Hay Allah ne yapacağımı şaşırdım kaldım. O kadar ani oldu ki. Acaba gitsek mi? Nereye? N nereye olacak? Traba tabii. Joe'nun öldüğü yere. Herhalde cesedi oradaki hastanededir. Öyle değil mi? Geldi şöyle Hey Bob Hey Bob John'un cesedini mi görmeye geldin Bob Evet Biliyorsunuz o benim yalnız rakibim değil Aynı zamanda dostumdu da John'un ölümüyle ilgili gazetemize neler söyleyeceksiniz şampiyon evet. Ne söyleyebilirim evet. ki Geleceğin en büyük şampiyonunu kaybettik Kader işte Bütün boks ve spor dünyasının başı sağ olsun evet. Bob Bodoni sen ne zaman geldin? Haberi az önce televizyonda duydum ve koşup geldim. Ya. Yazık oldu çocuğa. Çok zamansız öldüm. Ha, haklısın Bodoni. Peki kaza nasıl olmuş? Polisten öğrenmedin mi? Yolda arabası bozulmuş. Bobin teli kopmuş. Motor kapağını açmış sonra... ...herhalde alet kutusunu almak için öne yürüyünce arabanın biri çarpmış. Cesedini yoldan geçen bir sebze arabası bulmuş Savallı Joe savallı. <gülüyor> Onu çok arayacağız <gülüyor> Hey Bob Bütün spor muhabirleri burada Bizlere bir şey söylemeyecek misin Evet, bir evet söyleyeceğim, Aa, söyleyeceğim. Aa, Biliyorsunuz bir dakika evet. Önümüzdeki hafta Joe ile Ünvan maçı yapacaktık evet, bu doğru, evet. Büyük bir ihtimalle beni yenecekti Çünkü Joe benden Çok daha iyi bir boksördü Son karşılaşmamızda ...çok sıkıntı çektim. Evet. Tamam arkadaşlar, tamam. Bu kadar soru yeter. Görüyorsunuz, Bob çok üzgün. Daha bir, şey bir dakika, Bob. Arkadaşlar... Biraz, biraz, biraz. ...okurlarınıza boksu bıraktığımı söyleyebilirsiniz. Ne? Ne? Doğru Doğru söylüyor söylüyor ya, ya. Ya. Evet. mı Joe'dan başka kimsenin önüne koymam. Artık ne? o da olmadığına göre... ...benim boks hayatım şu andan itibaren bitmiş demektir. Evet... Boksu bırakıyorum artık. Oh, Durun arkadaşlar acele etmeyin. Bob üzüntüsünden ne dediğini bilmiyor. Söylediklerini ciddiye almayın. Yanılıyorsun Bodoni. Artık dövüşmeyeceğim. Bunu yapmaya hakkın yok Bob. Bu şekilde boksu bırakamazsın. Nedenmiş o? Çünkü yenilmemiş bir boksör mesleğini sonuna kadar götürmemiş bir boksör demektir. Her boksör günün birinde mutlaka yenilir ve ringten ancak o zaman ayrılır. Anlıyor musun beni Bob? Ancak böyle bir yenilgi insana şan şeref ve onur kazandırır. Sonra sporda şampiyonluk kimsenin malı değildir. Elden ele geçen bir ünvandır. Sen onun sadece geçici bir bekçisisin. Bitti mi bodun? Evet bitti. Hepsi bu. O zaman sana tekrar kararımı söyleyeyim bodun. Boksu bırakıyorum. Bütün basın bu kazadan ve benden bahsediyor. John'un zamansız ölümünden ve benim boksu bırakmandan. Artık oyun oynamayı bırak Bob. Ne? Ne oyunu Katie? Onu sen öldürdün Bob. Yani Katie? İnkara gerek yok. John'u öldürdüğün suç aletini buldum. John'un kurumuş kanları hala İngiliz anahtarının üzerinde duruyordu. De de de demek öğrendin ha? Evet. Onu senin öldürdüğünü daha dün gece haberleri dinlediğim zaman anlamıştım Bob. İnsan yıllar boyu sevdiği adamla bir gün bile ayrılmadan bir arada yaşayınca... ...onun içini dışını öğreniyor. Neden yaptın bunu Bob? Neden öldürdün zavallı Joey? Bilmiyorum Katie, Bilmiyorum. Ama ben biliyorum. Yenilmeyi gururuna yediremedin. Öyle değil mi? Hayır. Hayır. İnkar etme Bob. Sebep bu. Gurur meselesi yaptım bu işi. Daha ilk karşılaşmada isteseydi seni yenebilirdi. Bunu anladın ve ikinci karşılaşmada... ...hiç şansının olmadığını bildiğin için... ...öldürdün onu. Öyle değil mi Bob? Olabilir. Belki de. Aman Allah'ım inanamıyorum buna. Oysa sen çok cesur bir insandın. Bunu nasıl yapabildin bir türlü aklım almıyor. Evet. Evet. <gülüyor> bu yüzden öldürdüm onu Kati'ye. <gülüyor> ...ama onun yumruklarından korktuğum için değil... ...yenilmekten korktuğum için... ...gururum zedelenecek diye yaptım bunu. Sanki... ...sanki Joe'ya yenilmek bana dünyanın sonuymuş gibi geldi. Hala hala inanamıyorum buna. Avrupa şampiyonu koca Bob Trajo... ...Ünvan maçından korktuğu için rakibini öldürüyor. İşte böyle. Peki ne yapacaksın şimdi? Polise ihbar etmeyecek misin? Beni? Saçmalama. Sen benim kocamsın. Ben hala seni seviyorum Bob. Kati doğru mu? Evet. Beni hala sevdiğin doğru mu sevgilim? Seni seviyorum Bob. Her zaman da seveceğim. Hatta bu suçun bütün ağırlığını taşıyarak seveceğim seni. Peki John'un ölüsü hep aramızda olmayacak mı? Bizi yiyip bitirmeyecek mi? Vicdan azabını mı kastediyorsun Bob? <gülüyor> Bunu yaşadığımız günler gösterecek bize. Bay Trajo. Evet Arturo. E, bir bey geldi sizinle görüşmek istiyor. Buraya salonu almamı ister misiniz? E, kimmiş ne istiyormuş? Cinayet masasından geldiğini söylüyor. Aman Allah'ım cinayet masasından mı? Sakin ol Katih. E, e, e, Tabi buraya getirebilirsin o beyi Arturo. Peki efendim. Bab sakın onu senin öldürdüğünü... Saçmalama Katih. Şu yanağındaki gözyaşlarını da siler misin canım? <gülüyor> Buyurun efendim, girebilirsiniz. Buyurun, hoş geldiniz. Rahatsız ettim Bay Trajot. Ben no. cinayet masasından komiser Fuavet. Ee, evet, bu da eşim Kati. <gülüyor> ne istemiştiniz komiser bey? Arkadaşınız Joe Andrix'in ölümü hakkında soruşturma yapıyoruz efendim. Nasıl soruşturma mı? Ya zavallı Joe trafik kazasına kurban gitmemiş miydi? Bu daha tam kesinlik kazanmadı Bay Trajot. ...bazı şeylerden şüpheleniyoruz... ...gerçi gazetecilere bu şüphelerimizi... ...söylemedik işi büyütmesinler diye... ...ama siz onun arkadaşıydınız... ...bu yüzden de size güveneceğimizi zannederek... ...buraya geldik... Aa, ...tabii tabii... Ee, ...yani sizce Joe'nun ölümü bir, bir cinayet olabilir mi komiser bey? Olabilir bayan... ...bakın Joe Andrix ilk darbede ölmüş... ...cesedi hemen yolun ortasında bulundu... ...ama yolun biraz aşağısındaki otların üzerinde... ...kan izlerine rastladık... ...birkaç metre kadar sürüklenmiş olacak... ...bunu da kendi başına yapamazdı herhalde... E ...peki araba çarpınca kan oraya kadar sıçramış olamaz mı komiser? Adli tabip bunun imkansız olduğunu söylüyor bayan... He. ...ayrıca bir tamirci bobin telinin kasten koparılmış olduğunu ileri sürdü... He. ...bu da katilin bu işe kaza süsü vermek istediğini gösteriyor bize... E, e, ...yani size göre John'un ölümü kaza değil de cinayet mi komiser bey? Maalesef öyle baytıraş o... ...vay canına ne iş ya... Bizim Joe'yu kim neden öldürsün ki? Ben de buraya bunun için geldim zaten Bay Trajo. Joe'nun ölümünden sizden başka kimin çıkarı olabilir ki? Ne? S siz, siz neler söylediğinizin farkında mısınız komiser bey? Komiser siz buraya kocamın Joe'yu öldürdüğünü mü söylemeye geldiniz? Hayır bayan hayır beni yanlış anladınız. Kocanızdan zerre kadar şüphe etmiyoruz. Sizler Joe'nun en yakın arkadaşlarıydınız. Onun ölümünden kimin ya da kimlerin çıkarı olabileceğini öğrenmek için geldim buraya. ...ne gibi bir çıkar olabilir ki? Rövanş maçından kaçınmak gibi mesela. Komiser Bey... ...ben bu rövanş maçından... ...üç milyon frank kazanacağım. Ama buna mukabil belki de... ...ünvanınızı kaybedecektiniz. Demek... ...ünvanımı kaybetmemek için... ...bir adamı öldürebileceğimi düşünüyorsunuz öyle mi? Benimki sadece bir düşünce Bay Trajo. Sonra dün gece... ...arkadaşınızın cesedini görmeye gittiğiniz zaman... ...gazetecilere boksu bıraktığınızı söylemişsiniz... Eğer boksu bırakıyorsanız Avrupa şampiyonluğu unvanını yenilmeden ölünceye kadar taşıyacaksınız demektir. Evet dün gece öyle söyledim. Çünkü dün gece John'un ölümü beni çok etkilemişti. Ama şimdi fikrimi değiştirdim. Unvanımı İtalyan aygırı Petrucci'ye karşı koyuyorum. Herhalde bu boksörün kim olduğunu biliyorsunuzdur. Vay canına şu meşhur Petrucci ha. Bob yapamazsın bunu. Hayır yapacağım katı. Bakın komiser bey size bir şey itiraf edeyim. Joe'ya karşı ünvanımı koruma şansım yüzde elli oranındaydı. Ama Petrucci'ye karşı bu şans ancak yüzde ondur. Peki neden bu ani karara vardınız Bay Trajo? Çünkü ne sizin ne de başkalarının beni revanş maçında Joe'ya karşı yenilmekten korktuğu için öldürdüğümü sanmasını istemiyorum da ondan. Bob, hakikaten Petrucci ile ünvan maçı yapacak mısın? Yoksa polisi kandırmak için mi öyle söyledin? Ok yaydan çıktı bir kere Katy. Petrucci ile dövüşeceğim. Belki ünvanımı kaybedeceğim ama... ...hiç kimse beni Joe'dan korktuğu için... ...onu öldürmekle suçlamayacak. Sanırım haklısın Bob. En doğru olanını yapıyorsun sevgilim. Bu kararımı da hemen şimdi Bodoni'ye bildireceğim Katy'ye. Alo, Bodoni sen misin? Ha e, evet benim. Şimdi o koca kulaklarını aç da beni iyi dinle. Boksu bırakmaktan vazgeçtim. Evet evet şaşırma öyle vazgeçtim ve dövüşmeye karar verdim. Heh, kiminle mi? Duyunca kulaklarına inanamayacaksın ama İtalyan Petrucci ile. Bağırma, bu maçta Petrucci'ye karşı şampiyonluk ünvanımı ortaya koyacağım. Ve maçı da en kısa zamanda bir ay içinde yapmak istiyorum tamam mı? ...bu haberi hemen gazete ve televizyonlara duyurabilirsin dostum. İşte bu kadar. Bab, seninle gurur duyuyorum. Hadi bakalım, şu andan itibaren antrenmanlara başlıyoruz. Antrenman mı? Ne antrenmanı? Kati, yenileceğim bile bile neden antrenman yapayım ki? Ne demek istiyorsun sen? Petrucci benden kat kat üstün bir boksördür Kati. O tam bir ring katilidir. Onun önünde üç round dayanabilirsem ne mutlu bana. Ama unuttuğun bir şey var bu. Neymiş o? Avrupa şampiyonu hala sensin. O ancak seni yenerse bu ünvanın sahibi olacak. Hadi bakalım. Şimdi derhal şu üzerindekileri çıkart... ...eşofmanlarını giy. Antrenmanlara başlıyorsun. Hem de hemen şimdi... Daha sıkı, daha sıkı Bob. Hadi Bob. Aa, Seni gören de emekli boksör zannedecek. Olmuyor Bodoni, olmuyor. Yapamıyorum. Sen haklıymışsın. Ben artık yaşını doldurmuş bir boksörüm. Saçmalama, hala şampiyon sensin Bob. Hadi, hadi biraz daha gayret et. Maç gününe bir hafta kaldı oğlum. Ne yaparsam yapayım nafile Bodoni. Petrucci yener beni. Ama da gözünü korkutmuş bu İtalyan senin be. Doğru. Ama görünen köy kılavuz istemez. Yenecek beni var. Ziyenlerse yensin yahu. Hem, hem ne olacak? Yenesen bir ölünceye kadar büyük bir şampiyon olarak yaşayacaksın sen. Ey şampiyon heyecanlı mısın? ...bütün ülkenin merakla beklediği maç bu gece. Az önce Bodoni ile konuştum. Bütün biletlerin satıldığını söyledi. Kati, ben, ben bu maçtan vazgeçmeyi düşünüyorum. Ne? Ciddi misin sen? Düşünsene Kati, ben Joy'u neden öldürdüm? Neden elimi kana buladım? Fövanç maçında yenilmeyeyim diye. Bu defa da karşıma yenme şansım hiç olmayan bir boksör çıktı. Günlerdir kendi kendime soruyorum... Zavallı Joe'yu meğer pisi pisini öldürmüşüm ben öyle değil mi? Eğer içini rahatlatacaksa Joe'yu neden öldürdüğünü söyleyeyim. Sen sadece yenilmekten korktuğun için değil Joe'ya yenilmek istemediğin için öldürdün onu. Evet iyi tahlil etmişsin Kadi. Gerçek bu işte yenilmek değil ona yenilmek beni korkutuyor. Hı hı. Çünkü onu ben yetiştirmiştim boksu ben öğretmiştim ona. Bir hocanın talebesine yenilmesi kadar gurur kırıcı bir şey olabilir mi Katil? Her neyse. Maça altı saat var. Benimle köşkün bahçesinde gezmeye ne dersin? Temiz hava gergin sinirler için birebirdir sevgilim. Ona iyi masaj yap Stefan. Sinirleri öyle gergin ki ancak bu sayede rahatlayabilir. Neden bu kadar sinirlisin bab? İster inan, ister inen ama korkuyorum bu dönü. Hey, biraz yavaş yap Stefan. Korkunun sırası mı? Salon hınca hınç dolu. Kimler gelmemiş ki? Bütün ünlü yumruklar bu gece burada bab. Aa. Neyse. Ben salona gidiyorum. Ringi hazırlayacağım. Peki, peki. Ringe çıkmak için ne kadar zamanım kaldı Stefan? 45 dakikan kaldı Bob. Biraz sonra horoz siklete iki boksör kapışacak. Ondan sonra da siz. İyi iyi. Bırak artık masaj yapmayı. Yeteri Olur. kadar pelteleştim. Şu telefonu uzatsana bana. Nereye arayacaksın? Canım birini arayacağım. Alo, cinayet masası mı? Ee, Komiser Fovet'le görüşmek istiyorum. Ee, bakalım bürosunda mı? E, kim arıyordu? Bob Trajo. Bob Trajo mu? Heh, dalga geçmiyor kardeşim. Bob Trajo şu anda Petrucci ile dövüşüyor. Dalga geçmiyorum. Ben Bob Trajo'yum abap. Daha maça çıkmama yarım saat var. Maçtan önce konser Fovet'le görüşmem gerek. Çok önemli. Tamam bekleyin biraz. Hey Bob... ...durup dururken cinayet masasını aramakta nereden aklına geldi? Kapa çenen Stefan... Alo ben komiser Favvet buyurun... Komiser ben Bob Trajo... Oo, şampiyon hayrola... ...sizin bu gece Petrucci ile maçınız yok muydu? Komiser... ...komiser Joe Andrix'i... ...ben öldürdüm... Ne? E, e, bundan, e, bundan emin misiniz Bay Trajo? Evet... ...tutuklamak için gelebilirsiniz... Şu anda soyumla odandayım. Peki ya maçınız ne olacak? Maçın canı cehenneme. Gelip tutuklayın diyorum. Daha maçın başlamasına yarım saatten fazla zaman var. Peki peki. Bob, Bob sen neler söylediğinin farkında mısın? Her şey tamam Bob. Seyirci çıldırmış gibi sizin maçınızı bekliyor. Bodoni! Bu var ya bu... Bob yani Ne olmuş baba Şimdi cinayet masasını aradı ve Joe Andrix'i öldürdüğünü Ve gelip kendisini tutuklamalarını söyledi komisere Ne Dalga geçmiyorsunuz ya benim. Bob Doğru mu bu Evet doğru Joe trafik kazasında ölmedi Ben öldürdüm onu Görüyorsun ya aşağılık adamın tekiyim ben Bodani Seni namussuz Seni hergele Seni iğrenç adam Korkmuştu değil mi Joe'dan ha? Söyle hadi. Onun için öldürdün o zavallıyı değil mi? Kapa çeneni. Öldürdüm dedim ya. Ve şimdi de gelip polisin seni tutuklamasını bekliyorsun öyle mi? Bunu neden yaptığını biliyorum. Çünkü sen korku an tekisin Bob. Bu sefer de Petruzi'den korktuğun için... ...onun karşısına çıkmamak için kendini tutuklatıyorsun. Böylece katil... ...ama unvanını kaybetmemiş bir şampiyon olarak kalacağını umuyorsun. Hakikaten sen aşağılık bir adam mısın Bob. Stefan. Buyur Boladi. Koş yöneticilere haber ver. Horoz siklet dövüşünü iptal etsinler Önemli sebeplerden dolayı Bob Trajö ile Petrucci'nin maçını öne almalarını söyle Hadi çabuk Peki şef Ne yaparsan yap kaçamayacaksın bu maçtan bu. Uzat ellerini Uzat diyorum Eldivenlerini giydireceğim İyi, iyi ama ben Gerekirse seni oringe karga tulumba atarım Seni korkak seni Hiç acımadan nasıl öldürdün o zavallı çocuğu O senin en yakın dostundu Öğrencindi İnşallah Petrucci kemiklerini senin. Zaten kıracak da. Sen ona dayanacak kadar güçlü bir boksör değilsin. Daha ilk roundda ağzını burnunu kan içinde bırakacak Petrucci. <gülüyor> Anlamıyorsun beni Bodoni. Ben Joey'ü ona yenilmekten korktuğum için öldürdüm. Şimdi ondan daha güçlüsüyle nasıl karşılaşırım? Eğer ringe çıkarsam Joey'ü boşuna öldürmüş olmayacak mıyım? Öyle şu azgın seyirci senin Joey'ü öldürdüğünü bir öğrensin. İşte o zaman gör başına neler gelecek. Herkes yüzüne tükürecek senin. Hey, Bodoni. Tamam, maçı öne aldılar. Petrucci ringe gidiyor, biz de gidelim. Duydun mu? Yürü. Hadi. Yama, ben. Yürü diyorum sana korkak şampiyon. Yürü! Şuna bakın. Korkudan nasıl da tir tir titriyor. Sersen... Sağa sola bakacağına bak. Birazdan gong olacak. Bir, birini arıyorum da. Aa, gördüm onu. Gördüm. Bak bakalım. Zünayet masası komiseri beni tutuklamak için gelmiş görüyor musun? Kapının yanında oturuyorsun. Ha? Hiç sevmiyorum. Kendisine <gülüyor> haber veriyor. Maç bittikten sonra kelepçeleri takıp götürecek <gülüyor> Hadi komiseri bıraktı ortaya girdi. Bak rakibin çıktı. Books Hadi gelin şu tellanın çenesini kır. Bir kere şu İlanet olsun Petrush'i Bob'u yere yıktı. Bodoni şuna bak. Yo yo yo. Numara yap. Petrush'in o yere yıkılacak adam değil bu. Korkutan bu Kendini daha fazla rezil etmede kalk ayağa Bob. Bir. 2, Üç. Dört. maç ma ma maç bitmedi nakat olmadım ya. Yani. Şansım varmış. Hakem 5 dediğinde gong çaldı. Yoksa işin bitikti O o çok güçlü bir boksördün. Onu yenmem imkansız. Benden yardım bekleme pis katil. Elimden gelse değil yardım etmek. Kendi ellerimle parçalarım seni. Hadi bab gong çaldı. Boks Ka kaç round kaldı Ne zaman bitecek bu maç Daha iki round Maşallah Baya dayanıklıymısın katil şampiyon Bir ayna olsa da Dersem yüzünü bir görsen Kan veban içinde Oradan güçlü, güçlü diyorum. Kırılıkları balyoz gibi Ya sen ne biçim adamsın be Adam öldürecek kadar cesaretin var da şu İtalyan'la dövüşecek kadar cesaretin yok mu senin? Ha? Görmüyor musun adam ne hatalar yapıyor Bob? Yüzünde hep açık veriyor. Bir aparçütte onu devirebilirsin istersen. Hadi Bob! Bob! just trying to get through the round. He's hurt. question. Bob'un durumu çok kötü. Makartı olmazsa iyi. İtalyan çok feciği döndü. Evet, karnavanın içinde kaldı. Petrucci'ye karşı doğru dürüst tek yumruk bile atamadı. Bak, işte yine düştü yere. Bu sefer kalkacağını hiç sanmıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Kalk Bob, kalk. Joe'yu düşün ve kalk. 9 9 başından şuraya bakın 9'da kattı Bob. Evet ben bir hafta kalkamaz diyordum. Bak. Şuraya bak. Şimdi de Bob saldırıya geçti. Görüyor musun? Evet. Hayır. 8 round dayak yedi şimdi saldırıya geçti. Olacak şey değil. Petrucci çok zor durumda. Üst üste de yumruk alıyor. Hop! <gülüyor> Bob'u <gülüyor> çekti <gülüyor> Bob. İşte işte 50 işte 50 yaralı işte. Ben seni görmesen inanmazdım. Fakat sayıyor 50'e. 8, 9, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Bob Sergio, Orta zilde Avrupa şampiyonluğu yine Bob Trenco'ya kalmış! Evet işte. Gördün mü Bodoni? Gördün mü nasıl yıktım senin Petrucci'yi? Hani benim kumitlerimi kıracak kadar güçlüydü ha! Sen, sen çok aşağılık ama çok büyük bir boksörsün Bodoni. Aferin Bob. İyi bir dövüş çıkarttın aslanım. Hadi uzan şuraya da dinlen biraz. Gerek yok Stefan. Bundan sonraki ömrüm hep dinlenmekle geçecek. Bay Trajow. Komiser. Kutlarım sizi. Petrucci'yi iyi dövdünüz. Hadi neyse giyinin de gidelim artık. İstediğin oldu Bob. Ünvanını kaybetmeyen yenilmez Avrupa şampiyonu olarak kalıyorsun. <Gülüyor> ...cezaevinde anılarını yazıp Fransuar gazetesine satarsın artık. Bob, seninle gurur duyuyorum sevgilim. Cathy, haberin var mı? Ben komisere... Biliyorum canım. Komiser Fove bana her şeyi anlattı. Cathy, sanırım... Sanırım mutluluğumuzun sonuna geldik artık. Hayır Bob. Birbirini seven insanlar için mutsuzluk diye bir şey yoktur. Jüri senin Joe'yu neden öldürdüğünü anlayacaktır. Jüri'nin neyi anlayıp anlamadığı umurumda bile değil. Ben Joe'yu öldürdüm ve cezasını da çekeceğim katil. Belki çok uzun yıllar hapiste kalabilirim. Hiç fark etmez Bob. Seni bekleyeceğim. Hapisten çıktığın zaman beni gene evimizde seni beklerken bulacaksın. <gülüyor> Tabii bir farklı O zaman ikimiz de yaşlanmış olacağız ah. Professor